11. mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Bazı keşifleri ve kusurlarını görmek makamının hasıl olduğu ve Şeyh Ebu Sa'idül Ebu'l Hayr'ın sözünün açıklanması bildirilmektedir. Kölelerinizin en aşağısı olan Ahmet yüksek katınıza sunar. Önceleri kendimde gördüğüm makamı yüksek emirlerinize uyarak bir daha düşündüm. Üç halifenin bu makamdan geçtikleri görüldü. Fakat orası makamım olmadığı ve çok kalmadığım için birinci çıkışımda onları görememiştim. Bunlar gibi ehl Beytin 12 imamından i̇mam Hasan ve Hüseyin ve Zeynel Abidinden başkaları da bu makamda yerleşmemişlerdi. Fakat buradan geçmişlerdi. Çok inceleyerek anlaşıldı. Önce kendimi bu makamı uygun görmemiştim. Uygun olmamak iki türlüdür. Birincisi, yollardan hiçbir yol bulunamamasıdır. Bunun için uygunsuzluk olur. Bir yol gösterilince bu uygunsuzluk aradan kalkar. İkincisi, tam uygunsuzluktur ki aradan hiç kalkmaz. O makama kavuşturan yol iki tanedir. Bir üçüncüsü yoktur. Yani üçüncü yol görünmüyor. Birinci yol, kendini kusurlu ve aşağı görmektir ve iyi niyetlerinin beğenmemektir. Kuvvetle çekildiği halde kendini kabahatli bilmektir. İkinci yol, çekile çekile sülukunu tamamlayan ve talipleri de çekip ulaştırabilen bir mürşidin sohbetine kavuşmaktır. Allahu Teala yüksek kapımızda saçılan imkanlarımızın yardımıyla yaratılmıştaki istindad kadar birinci yoldan ihsan eledi Yaptığım iyiliklerden hiçbirini beğenmiyorum. O işin ayıplarını, kusurlarını bulmadıkça rahat edemiyorum. Sağ omzumdaki meleklerin yazacağı iyi iş yaptığımı bilmiyorum. Bu meleklerin elindeki sayfaların bomboş olduğunu, meleklerin hiçbir şey yazmadığını anlıyorum. Böyle bir kimseyi Allahu Teala beğenir mi? Dünyada bulunan her insan hata renk kafirlerini ve safkınlarını, zındıklarını her bakımdan kendinden daha iyi görüyorum. Bunların en kötüsü olarak kendimi görüyorum. Her ne kadar cezbeyle seyri illallah tamam olduysa da birkaç parçası kalmıştı. Bunlar da seyri fillah makamının ortasında hasıl olan fenadan tamam oldular. Bu fenadaki halleri bundan önce uzun uzun yazarak yüksek kapınıza sunmuştum. Hace Ahrar Hazretleri'nin bu işin sonu fenaya kavuşmaktadır sözündeki fena tecelli zatan ve seyri fillahdan sonra hasıl olan fena olmalıdır. Fena iradet de bu fenanın dallarından biridir. Farisi şöyle der, ''Bir kimse de hasıl olmazsa fena, Hak-ı yol bulamaz asla.'' Bu makaman bağlılığı olmayanlarında iki türlü oldukları görüldü. Birincileri bu makamı istiyorlar ve ona kavuşturan yolu arıyorlar. İkincileri bu makamı istemiyorlar ve hiç aramıyorlar. Yüksek teveccühlerinizin o makama kavuşturan iki yoldan ikincisiyle olduğu daha açık görülüyor. Ve bu yola daha uygun oluyor. Yüksek kapınızdan aldığım emre uyarak birkaç şeyi bildirmek saygısızlığında bulundum. Yoksa Farisi'nin dediğin gibi ben o Ahmet'im ki eskisi gibiyim, eskisi gibiyim. İkinci olarak sunulur ki o makamı ikinci olarak incelediğinde birbiri üstünde birçok başka makamlar görüldü. Yalvararak, kırılarak uğradıktan sonra önceki makamın üstündeki makama kavuşuldu. Bu makamın Hz. Osman makamı olduğu diğer halifelerin de buradan geçtikleri anlaşıldı. Bu makamda talipleri yetiştirmek ve irşad etmek makamıdır. Şimdi bunun üstünde de iki makam bildirilecek ki bunlar da tekmil ve irşat makamıdır. Bunlardan biri önceki makamın üstünde görüldü. Bu makamın açıkça Hz. Ömer makamı olduğu anlaşıldı. Öteki üç halife de bu makamdan geçmişlerdir. Bu makamın üstünde Hazreti Ebubekir makamı görüldü. Bu makamdan çıkıldı. Büyüklerimizden Hacı Nakşibent Kıddisesi Ruhu Hazretleri bu makamda yanıma geliyordu. Öyle ki üç halife de bu makamdan geçmiş yerdi. Aramızdaki ayrılık şuydu ki biz bu makamdan geçmiyorduk. Onlarsa bu makamların sahipleriydi. Biz yolcu olarak geçip gidiyorduk. Onlar bu yüksek makamlarda kalıyorlardı. Bu makamın üstünde yalnız bir makam vardı. Başka bir makam görünmüyordu. Bu bir makam, peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed Aleyhisselam'ın makamıydı. Hazreti Sındık'ın makamı karşısında çok yüksek nurdan bir makam vardı. Bunun gibi hiçbir makam görülmemiştir. O makamdan biraz daha yüksekti. Kanepenin yerden daha yüksek olmasın gibi. Bu makamın Mahbubiyet makamı olduğu anlaşıldı. Bu makam çok süslü ve işlemeliydi. Onun süsleri, nakışları bana aksetti. Kendimi de öyle süslü gördüm. Bundan sonra kendimi de latif, maddesiz buldum. Hava gibi yahut bulut gibi. Her tarafa yayılmış olduğumu gördüm. Birçok yeri daha çok kapladım. Hacı Nakşibend Hazretlerini Hazreti Sıddık'ın makamında ve kendimi onun karşısındaki makamda buldum. Bildirdiğim haldeydim. Bu çok tatlı işleri bırakmak istemiyordum. Fakat herkes... Sapkınlık, taşkınlık denizinde girdi abaya kalanarak boğulmaktaydı. İnsanları bu girdaptan kurtaracak kadar güçlü olduğunu anlayan bir kimse bunların haline nasıl seyirci kalabilir? Kendinin başka işi varsa da bunları kurtarmaya uğraşması lazımdır ve daha iyidir. Fakat bu işi başarırken hasıl olan kuruntular ve bozuk düşünceler için istiğfar etmek şarttır. Bu iş ancak bu şarta faydalı olur, beğenilir. Bu şart yerine getirilmezse hiç beğenilmez aşağıya atılır. Fakat H.C. Nakşibend Hazretleri, Alaüddin Attar Hazretleri bu şartları düşünmeyerek beğenilmişlerdir. Bu aşağı kölenizin bu şartı düşünmeksizin çalışmasıysa bazen beğenilmektedir, bazen de atılmaktadır. Nefahat kitabından Şeyh Ebu Sa'idi Ebu Hayr'ın sözleri arasında diyor ki Ayn, yani kendisi kalmadı, eseri yani izi nasıl kalır?'' Müddessir Suresinin 28. ayetinde buyurulduğu gibi geride hiçbir şey kalmaz. Bu söz ilk bakışta çok güç göründü. Çünkü Şeyh Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve ona uyanlar diyorlar ki bir şeyin aynı yani kendisi yok olmaz. Çünkü Allahu Teala o şeyin varlığını bilmektedir. Yok olursa Allahu Teala'nın bilgisinin bilgisizlik olur. Ayn yok olmayınca eseri nereye gidecek? Bu sözleri zihnime yerleşmişti. Ebu Said Hazretleri'nin sözü çözülmedi. Çok uğraştım. Allahu Teala bu sözün iç yüzünü açığa çıkardı. Ayında kalmaz, eserde kalmaz olduğu anlaşıldı. Kendimi de böyle olmuş buldum. Hiç güçlük kalmadı. Bu marifetin makamı da görüldü. Çok yüksekti. Şeyh Muhittin ve ona uyanların söyledikleri makamların üstündeydi. Bu iki marifet birbirini bozmuyordu. Çünkü biri bir makamda, ötekiyse başka makamda anlaşılmışlardı. Daha çok açıklamak sözü uzatacak ve usandıracaktır. Şeyh Ebu Said Hazretleri bu tecellinin devamlı olduğunu bildirmişti. Bu tecellinin ne demek olduğunu ve devamlı olmasının nasıl olduğunu da gösterdi. Kendisinde de bu hadisi yani tecelliyi aralıksız buldum. Bu hadisin daimi olmasını çok az kimselere nasip olur. İmam-ı Hazretleri'nin hadis kelimesiyle anlattıkları şey tecelli-i olduğu başka mektubatlardan anlaşılmaktadır. Allahu u Teala'nın zatı başkalarına çok aralıkla tecelli ettiği halde kendisine aralıksız tecelli etmektedir. Kitap okumak hiç tatlı gelmiyor. Yalnız büyüklerin yüksek makamdaki hallerinin bir yere yazılmasını sonra bunları okumayı istiyorum. Eski büyüklerin hallerini okumak her şeyden daha tatlı geliyor. Marifetlerin inceliklerini ve hele tevhidi, vücudi ve mertebelerin tenezzüllerini bildiren yazıları okuyamıyorum. Bu halimi Semnani Hazretlerine çok uygun buluyorum. Bu bilgilerdeki zevkim ve halim onunla birleşmektedir. Fakat eskin bilgilerim bu marifetleri inkar etmeme ve sert şaşırmama mani oluyor. Bazı hastalıkların giderilmesi için birkaç kere teveccüh olundu ve tesirin görüldü. Bunun gibi birkaç ölünün mezarındaki halleri görüldü. Bunların da azaplardan, sıkıntılardan kurtulmaları için teveccüh olundu. Fakat şimdi hiçbir şeye teveccüh etmeye gücüm kalmamıştır. Hiçbir şey için kendimi toparlayamıyorum. Birkaç kimsenin bu fakire sert davrandılar ve acı söylediler. Bu fakire bağlı olanlardan çoklarını boş yere incildiler ve yerlerinden uzaklaştırdılar. Bundan dolayı gönlüme hiçbir toz konmadı. Bir sıkıntı gelmedi. Nerede kaldı onların kötülü? Sevdiklerimizden birkaçı cezbe makamına şuhut ve marifet elde etmişlerdir ve şimdiye kadar sülûk konaklarına ayak basmamışlardır. Bunların hallerinden az bir şey sunuyorum. Cezbeyi bitirdikten sonra Allahu Teala'nın bunları sülûku nimetine kavuşturmakla şereflendirmesini umuyorum. Şeyh Nur bulunduğu makamda bağlı kalmaktadır. Cezbe makamında dahi biraz yukarı çıkamıyor. Üzücü hareketleri ve halleri oluyor. Kabahatini anlamıyor. Bunun için onun işi ilerlemiyor. Bunun gibi sevdiklerimizin çoğu edepleri iyi gözetlemedikleri için oldukları makamlarda kalıyorlar. Şuna şaşılır ki bu fakir hiçbirinin yolda kalmasını dilemiyorum. Hatta hepsinin ilerlemesini istiyorum. Fakat elde olmayarak işleri öylece duruyor. Halbuki bu yol çabuk kavuşturucudur. Mevlana Mahud son noktaya indi. Cezbeyi sonuna ulaştırdı. O makamın aracılığına kavuştu ve kafasının bir bakımdan nihayete ulaştırdı. Önce sıfatları, hata sıfatları durduran doğru kendinden ayrı görmüştü. Kendisini boş bir kalıp olarak bulmuştu. Sonra sıfatları zattan ayrılmış gördü. Bu görüşe cezbe makamından ehadiyete kavuştu. Şimdi her şeyi ve kendini yok saymaktadır. İhata ve maiyet göstermektedir. Gezilerin gizisine öyle bağlanmışlardır ki şaşkın ve cahil bir haldedir. Seyyid Şah Hazretleri de cezbe makamının sonuna yaklaştı ve başı son noktaya ulaştı. Bu da Allahu Teala'nın sıfatlarını zatından ayrı görmektedir. Fakat bir olan bu zatı her yerde bulmaktadır. Bundan zevk almaktadır. Meyan Cafer de son noktaya ulaşırdı. Çok sevinçlidir, hareketli ve sessidir. Şeyh Hüseyin'e yaklaşmıştır. Diğer sevdiklerimizin halleri de başka başkadır. Beyan Şeyh ve Şeyh İsa ve Şeyh Kemal cezbe makamından yukarıki noktaya çıkmışlardır. Şeyh Kemal inmeye de başlamıştır. Şeyh Nakuri yukarıdaki noktanın altına gelmiştir. Fakat daha gidecek yolu vardır. Buradaki sevdiklerimizden şimdiye kadar sekiz veya dokuz hatta on kişi yukarıdaki noktanın altına ulaşmıştır. Birçok noktaya gelmiş ve inmeye başlamıştır. Kimisi noktaya yakın, Kimisi uzaktır. Meyan şeyi müzemmil, kendini yok buluyor. Sıfatları asıldan görüyor. Mutlak olan varlığı her yerde buluyor. Hatta hiçbirini görmüyor. Mevlana Mahud'a, talipleri yetiştirmek için izin vermenin iyi olacağını görüyor. Fakat cezbeye uygun icazet olacaktır. Her ne kadar onun da istifade edeceği birkaç şey kalmışsa da gitmek için acele etmedi, durmadı. Yüksek kapınıza kavuşmak için yola çıktı ona yarayacak bir vazifeyi kendine buyurursunuz bu aşağı köleniz bildiğini yazdı emir sizindir ancak ziatin muhammed birkaç gün burada kaldı biraz huzur ve cemiyet edindi fakat sonunda geçim sıkıntısından kendini toparlayamadı askere gitti mevlana Şir muhammed'in oğlu da yüksek kapınıza doğru yola çıktı biraz huzur ve cemiyet edinmiştir bazı engeller dolayısıyla o kadar ilerleyemedi daha çok yazmak saygısızlık olacaktır. Farisi'nin dediği gibi, köle kendi haddini bilmelidir. Mektubu yazdıktan sonra bir hal kapladı. Yazmak da anlatılacak gibi değildir. Bu haldeyken fena irade hasıl oldu. Daha önce de bir şey istek kalmamıştı. Fakat istek bütün yok olmamıştı. O halimi yüksek kapınıza sunmuştum. Şimdi irade kökünden kazındı. Şimdi ne istenilen bir şey var ne de istek var. Bu fenanın şekli de gösterildi. Bu makama uygun olan birçok bilgiler de verildi. Bu bilgiler çok ince ve karışık olduklarından yazılmasın güç oluyor. Bunun için bunlar üzerinde kalem yürütmedim. Bu fenanın hasıl olduğu ve ilimlerin verildiği zaman vahdetten ileriye yepyeni işler göründü. Vahdetin ötesinde bir şey görülemeyeceği hatta bir bağlılık bulunmadığı belliyse de bulunanı yazmayı emini buyurmuştunuz. Bir şeyi iyi anlamadıkça yazmaya cesaret edemiyorum. Bu makamın şekli vahdetin ötesinde öyle göründü ki, Egre şehri, Delhin şehrinin ötesinde bulunduğu gibi. Bu görüşün doğruluğunda hiç şüphe kalmadı. Her ne kadar gözünde ne vahdet var, ne vahdetten ötesi var ve ne de hakikat olarak veya hakkı onun ötesine bildireceğim bir makam var. Hayret ve cehalet tamdır. Bu görüşlerle hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Ne yazacağımı bilemiyorum. Hep birbirine uymayan şeyler hiçbiri anlatılamıyor. Fakat hepsinin varlığında şüphem yoktur. Şimdi anlaşıldı ki bundan önce sıfatların fenası yani sıfatları unutmak, sıfatların birbirlerinden ayrılmamalarına sebep olan şeyler de fenaydı. Bu şeyler vatette bulunmaktaydılar. Bunlar yok olmuşlardı. Şimdi sıfatların kendileri de vatette bulunarak olsan bile yok oldu. Ehadiyet kavramı varlıktan hiçbir şey bırakmadı. İlmi ilahi de sıfatların topluca veya birer birer olan ayrılıkları da kalmadı. Yalnız hariç göründü. Allahu Teala vardı. Ondan başka hiçbir şey yoktu. Şimdi de böyledir. Bundan önce bu hadisi şerifi yalnız biliyordum. Fakat bu halde değildim. Bu halimin doğruluğunda veya yanlışlığından bu fakiri uyandıracağınızı ümit ederim. Mevlana Kasım Ali'nin tek mil makamına eriştiği görülüyor. Oradaki sevdiklerimizden birkaçının da bu makama ulaştıkları anlaşılıyor. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. 12. Mektup bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Fena ve beka makamının hasıl olduğunu ve seyri filah ve tecelli-i bildirmektedir. Yüksek kapınızın kölelerinden en aşağısı olan Ahmet sunar ki, kusurlarından hangisini bildireyim? Allahu Teala'nın isteği olur. Onun istemediği olmaz. Hiç kimse de hareket ve kuvvet olmaz. Ancak büyük ve yüksek olan Allah'ın dilemesiyle olur. Fenafillah ve Bekamillah makamına bağlı olan ilimleri Allahu Teala ihsan ederek açıkladı. Böylece her şeyin özü anlaşıldı. Seyri Fillah ve Tecelli-i Zanin Berki'nin de ne oldukları ve Muhammediyül meşrep kime dendiğini bunlara benzer şeyler anlaşıldı. Her makamda bu makama lazım olan şeyler gösterildi ve hepsinden ileri götürüldüm. Evliyaullah'ın haber verdikleri şeylerden Göstermedik ve geçilmedik pek az kaldı. Beğendiklerini sebepsiz olarak beğenirler. Her şeyin kendisi, maddesi, mahluk olduğu gibi yaratılışlarında bulunan kabiliyetlerin, uygunlukların da mahluk oldukları anlaşıldı. Allahu Teala kabiliyetlerin tesiri altında değildir. Hiçbir şeyin ona hükümetimesi caiz değildir. Daha uzatarak saygısızlık yapmaktan çekinirim. Farisi'nin dediği gibi,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 Yüksek kapınızın kölelerinin en aşağısı olan Ahmet sunar ki, bu yolun sonsuzluğundan, bitmez tükenmez olmasından ah ederim. Binlerce ah ederim. Yolda çok hızlı görünüyorlar ve çok şeyler ihsan ediyorlar. Bunun içindir ki büyükler, seyri illallah yolculuğunun elli bin senelik yol olduğunu bildirmişlerdir. Belki de Meâriç suresinin dördüncü ayetinde, ''Melekler ve ruh oraya bir günde varır.'' ''Bugünün uzunluğu 50 bin senelik yoldur.'' buyurmak da bu yola işaret etmişlerdir. Yolun çokluğu biraz üzdü. Ümitlerimiz kesildi. Fakat hemen Şura suresinin 28. ayetinde ''Ümit kesildikten sonra o faydalı yağmur gönderir ve rahmetini yayar müjdesin bizi çok sevindirdi.'' Birkaç günden beri eşyada seyir yani yolculuk hasıl olmuştur. Fakat talepler çılgınlık gösterdiklerinden Yine onlarla uğraşmaya başlanıldı. Daha o makama kavuşacağımı sanmıyorum. Fakat talepler sıkıştırdıkları için Haya ve ihsan duygularıyla onlara bir şeyler söylüyorum. Bundan önce tevhid bilgilerine bağlı olarak kalmıştım. Halimi arka arkaya yüksek kapınıza bildirmiştim. İşin iç yüzü anlaşılınca o bilgilerden kurtuldum. Terazinin kefesinin ağır bastığını anladım. Yüksekliğin böyle görünüşte olduğunu demek de olmadığını anladım. Fiillerin ve sıfatların ondan başka oldukları anlaşıldı. Her birini ayrı ayrı göstererek yukarı mertebeye çıkardılar. Şüpheler hiç kalmadı. Keşiflerin hepsi ahkam İslamiyet'in aşık bilgilerine tam uymaktadır. İslamiyet'in açıkça bildiklerinden kıl kadar ayrılıkları yoktur. Tasavvufçuların birkaçı İslamiyet'in açıkça bildirdiklerine uymayan keşifler bildirmişseler de ya yanlış anlaşılmışlar veya sekr yani şuursuzluk halindeyken söylemişlerdir. Batının zahire uygunsuz olduğu hiç görülmemiştir. Tasavvuf yolunun ortasında zahire uymayan şeyler görünüyorsa da bunlar da zahire uydurulurlar. Zahirle batın birleştirilir. Yolun sonuna varanların batını, İslamiyetin zahirine hep uygun olur. Alimlerle bu büyükler arasında yalnız bir ayrılık vardır ki, Ailenler düşünerek ve ilim yoluyla bilirler. Bu büyüklerse keşfederek, tadına alarak bulurlar. Bu büyüklerin hallerinin doğru olmasına birinci alamet İslamiyetin zahirine uygun bulunmaktadır. Şuara Suresi'nin 13. ayetin i kerimesi göğsüm daralıyor, dilim söylemez oluyor. Bunların haline uygundur. Ne yazacağımı bilemiyorum. Hallerimin birçoğunu kaleme alamıyorum. Mektuplarda da yazacak yer kalmıyor. Belki bunda da bir hikmet vardır. Uzakta kalan bu mahrumu kıymetli teveccühlerinizden ve gariplere olan merhametinizden ayırmayınız, yolda bırakmayınız. Farisi'nin dediği gibi, bu söze sebep olan sensin, uzarsa uzatan da sensin. 14. Mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Yolculukta hasıl olan şeyleri ve birkaç talebenin hallerini bildirmektedir. Yüksek kapınızın kölelerinden en aşağısı olan Ahmet Sunar ki, mahlukatın mertebelerinde görülen tecellilerden birazı önceki mektupta sunulmuştu. Ondan sonra vücub yani varlığı lazım olan mertebe göründü. Bütün sıfatlar bu mertebededir. Çirkin, siyah bir kadın şeklinde göründü. Bundan sonra ahadiyet yani bir olan varlık ince bir duvar üstünde duran uzun bir genç adam şeklinde tecelli etti. Bu iki tecelli hakkane olarak göründü. Bundan evvelki tecelliler böyle görünmüyordu. Bu zaman ölmek istedim. Kendimi büyük bir denizin kenarında ayakta gördüm. Kendimi denize atmak istedim. Fakat arkamdan bir iple bağlanmıştım. Bunun için denize atlayamadım. Bu ipin maddeden yapılmış olan bedene olan bağlılıklar olduğunu anladım. İpin kopmasını istedim. Öyle bir hâl oldu ki gönlümün Allahu Teala'dan başka hiçbir şeyi istemediğini anladım. Bundan sonra vücut makamının bütün sıfatları göründü. Bu sıfatlar bu bakımdan birçok şeylerin aynaları oldu. Daha sonra bu aynalarda görünen şeylerin hepsi aşağı döküldü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 O kimsenin kendime mahsusu vecah olduğunu anladım. Fakat hakkani olarak anlaşılmadı. Daha sonra bu adamın yukarı taraflarda ve kendisine bitişik ince bir post göründü. Kendimi o post olarak buldum. Bu teayyun elbisesini kendimden uzak gördüm. O post üzerinde bir nur göründü. Biraz sonra yine yok oldu. Bu post ve elbise de yok oldu. Eskisin gibi cahil ve şaşkın kaldım. Bu görünen şeylerden anladıklarımı yüksek kapınıza bildireceğim. Doğrusuyla yanlışını işareti buyurunuz. Şöyle ki bu görünen kimse aynı sabitedir. Vücutla imkan arasından bir geçit gibidir. İki yüzü birbirine benzemez. Arasında elbise bulunan ve nur görülen o posta vücutla Adem arasından geçiştir. Kendimi o post bulmuşum. Bu da varlıkta yokluk arasındaki geçide kavuşmaktadır.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 Hatırımda kalanlara da güvenemiyorum. Bunun için hemen yazmak saygısızlığında bulunuyorum. Böylece yüksek işaretlerinize bunlara güvenim hasıl oluyor. Kıymetli teveccühleriniz yardımıyla alçak şeylere olan bağlılıklardan kurtulacağımı ümit ediyorum. İmdadıma yetişmezseniz işim çok güçtür. Farisi'nin dediği gibi, hakkın ve hak adamlarının yardımı olmadan melek de olsa kurtulamaz yüz karalığından.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 Bu müjdenizden çok ümitliydim. Bu taşkınlıklarım ve saygısızlıklarım ondandır. 15. Mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. İniş makamındaki halleri ve birkaç gizli bilgiyi açıklamaktadır. Hazır olan gaybiyi bulmuş ve kaçırmışım. Kavuşmuş olan mahrumun sunduğu şöyledir ki, çok zamandır onu aradım. Hep kendimi bulurdum. Sonra işim öyle oldu ki, kendimi arasaydım onu bulurdum. Şimdi onu kaybettim. Kendimi buluyorum. Onu kaçırdığım halde aramıyorum. Yok olduğu halde özleyemiyorum. İlim bakımından huzurundayım. Kavuşmuşum, karşılıyorum. Zevk bakımındansa kaybetmedim, aramıyorum. Zahiri beka, batını fenadır. Bekadayken fanidir. Fenada olduğu halde bakidir. Fakat ilimle olan fenadır ve zevkle olan bekadır. İşi düşünmekte ve inmektedir. İlerlemekten ve yükselmekten kalmıştır. Onu kalpten kalbin sahibine götürmüşlerdi. Şimdi kalbin sahibinden kalp makamına indirdiler. Ruh nefisten kurtulmuştu. Nefis de İtminan'a kavuştuktan sonra ruhun nurlarının çokluğundan çıkmıştı. Şimdi ruhsa nefsi ondan topladılar. Onu her ikisi arasından geçit yaptılar. Bu aracılıkta yukarıdan almak, aşağıya vermek nimetini ihsan ettiler. Faydalı şeyleri alır, aldıklarının başkalarına verir. Hem alıcı hem vericidir. Farisi şöyle söyler. ''Daha söylesem sonu gelmez.'' Yüksek makamınıza son olur ki sol el kalp makamına işarettir. Kalbin sahibine yükselmeden öncedir. Yukarıdan indirildikten sonra kalp makamına getirirler. Bu makam başkadır. Sağ ile sol arasından geçettir. Kavuşandır. Bunu iyi bilir. Sülük yapmamış olan meczuplar kalp makamına varırlar. Bunlara erbabi kulüp denir. Kalbin sahibine kavuşmak için sülük yapmak lazımdır. Bir makamın bir kimseye verilmesi demek, ona makamda hususi bir şan hasıl olması demektir. Bu şanla o makamın erbabından ayrılır. Ayrılıklarından biri cezbenin önce olması demektir ve o makamda hususi bekası hasıl olarak o makamın bilgilerine ve marifetlerine kavuşur. Kalp makamının bilgileri ve cezbenin, sulukun, fena ve bekanın ne olduklarını ve bunlara benzer bilgiler, Bundan evvelki mektuplarda yazılarak sunulacağın bildirilen kitapta açıklanmıştır. Mir Seyyid Şah Hüseyin aceleyle yola çıktı. Temize çekmek nasip olmadı. Aziz mütevakkıf cezbe makamından yukarıdan inmiştir. Fakat yüzü bu ailemde değildir. Hep yukarıya bakmaktadır. Yükselmesin başkasının çekmesiyle olduğu için cezbeye uygundur. İnerken birlikte az bir şey getirdi. Nisbetinin aslı, başkasına bağlı olan teveccühtü. Kendisine bu teveccüh yükseltiyordu. Bu nisbeti şimdi de vardır. Cezbe nisbetinde cesetteki ruh gibidir ve karanlıkta bulunan ışık kaynağı gibidir. Fakat bu cezbe, büyüklerimizin bildirdiği cezbe değildir. O cezbe, Hace-i Ahrar Kuddisesi Ruh Hazretlerine yüksek derecelerinden gelmiştir. Yani annesinin dedelerinden gelmiştir. Reşat Kitabı o büyüklerin bu makanda hususi şanları vardır. Sebepsiz tevcil olunamıyor. Her şeyin doğrusunu Allahu Teala bilir. O aziz birkaç aydan beri aşağı inmiştir. Fakat bu cezbe makamına tam girmiyor. Bu makamın şanını bildiği için giremiyor. Dağınık düşünceleri buna sebep oluyor. Bu saçma yazılar yüksek kapınıza kavuştuğu zaman da bu makama tam gireceğini ümit ederim. Ace hazretlerini bundan sonra tam indirirler.